İyi haftalar Açık Radyo'nun sevgili dinleyenleri. Bilgi Çağın'ın okuyucu programından sizlere güzel bir pazartesi diliyoruz. İyi haftalar hepinize. Bu haftaki konuğumuz daha önce de konuğumuz olmuştu. Sayın Merve Gözü Küçük hoş geldiniz. Hoş bulduk. O programı dinleme şansı bulamayanlara küçük bir haserle atma. Merve Hanım'ın en ilginç yönü. Önce mühendislik eğitimi alıp arkasından hukuk yüksek lisans ile devam edip bu iki dünyayı birleştirmek adına ve dolayısıyla bizim programa doğal konuk olma hakkını ele geçirmiş ve buraya gelmiş durumda. Bir önceki programımızda biraz daha kim olduğunu tanımıştık. Bunu özellikle vurguluyorum çünkü programlarımız internette de yer alıyor. Programı dinlememiş olup da geri dönüp dinlemek isteyenler daha sonra bu konuya dönüp inceleme şansı elde edebilirler. Ne mühendisliği onu da hatırlat bari. Matematik olduğunu <gülüyor> söyleyelim mi? Peki <gülüyor> <gülüyor> matematik mühendisliği. Evet. Hukukla matematik arasında mantık bağlamında çok güzel de bir paralellik kurmuştu. Evet. Paralel demeye de artık korkar olduk. <gülüyor> evet, evet doğru. Evet. Bugün e, konu olarak e, aslında yine o ilk programda hafif değinip böyle bir iki cümle değinip çıktığımız bir konu gittikçe e, önümüzdeki günlerde daha da gündeme girecekmiş gibi e, ortada olan bir konu var unutulma hakkı e, bu konuda pratikte ne yapılıyor vesaireden önce çok temel bir tanımla başlayalım mı nedir unutulma hakkı? Unutulma hakkı aslında e, taslak direktifle hayatımıza girmiş bir tanım. Yani ne, bundan ilk kastediyorum biraz açmak gerekse işte Avrupa Birliği'ndeki 95 direktifinin 2009 yılından itibaren başlayan güncelleme süreci sonunda ve 2012 yılında yayınlanmış bir işte proposal öneri. 90, pardon 95 direktifi deyince dinleyicilerimizde... 1995 1990... değil tabii. Ama veri koruma Veri koruması direktifi, adını... direktifi ha, aynen 1995 kavram. veri koruması direktifi Avrupa Birliği'ndeki veri koruması direktifi... ...2009 yılından itibaren yapılan görüşmelerle güncellenme yoluna gidiliyor. Çünkü artık teknoloji ciddi bir şekilde gelişti ve süreçler hızlı bir şekilde birbiriyle işte yakınsamış durumda. Sonunda da bunun sonucunda da bir unutulma hakkı bu proposal 2012'deki bu taslak metinle unutulma hakkı geliyor önümüze. Burada bahsi geçen konuda bir şahıs olarak aslında... Sadece internette değil işletmecilerin bilgi sistemlerinde otomasyon sistemlerinde de silinmeyi talep etme hakkımızı bireylere kazandırmak istiyor. Yani aslında güzel bir çeviri olmadı bu unutulma lafı Türkçe'de bence. Evet right to mi? be forgotten yani evet yani onun nasıl çevirdiler. Evet doğru. Öyle de kaldı. Nasıl bir çeviri daha iyi olurdu? Evet şimdi e... şu daha iyi olurdu diyemeyeceğim. Açıkçası üstünde fazla oturup düşündüğüm bir konu değil ama ilk duyduğum. Andan beri bu kelimeyi Türkçe'de Böyle hep kafamda bir Soru işareti evet, aynı, var Aynı hismende hmm. da var Unutmak bizi de biraz şey tanımı gibi Yani unutmak Şimdi, is, un, istek dışında Evet, evet. unutmak da unutmak daha Evet yani. unutturma belki Ya da saklanmasını sonlandırma Yani verinin saklanmasını sonlandırma Gibi bir şey Evet yani burada unutulması istenen o kişinin kendisi değil O kişi hakkında İnternette şu ya da bu şekilde yayınlanmış Yayılmış. olan bir bilgi hı hı. hatta daha böyle noktasal olarak şu bilgi diyebileceğimiz evet. türden bu da genellikle onun itibarını zedeleyici bir hı hı. şey oluyor. Onların... Ya da geçmişin sürekli karşısına çıkmasına engellemek yani işte evet. on sene önce e, hayatında yaşadığı kötü bir dönemin belli anıları ya da hatta evet. anının ötesinde belki e, hukuki süreçlerle ilgili Hı -hı. bir şeyde belki bir Hı -hı. yargısal bir süreçten Hı -hı. geçmiştir. Hı -hı. Onlar internete düşmüştür onların sürekli kendisini takip etmesini istemiyor. Hı -hı. Mesela sildirme kaydı. hakkı desek Sildirme hakkı gibi aslında. Zaten erase kelimesi kullanılıyor. Evet. Yani verinin silinmesini talep ediyorsunuz ve işletmeci de o talebi karşılamak durumunda kalıyor. Hı. Unutturma diye yani şey unutulma deyince böyle sanki bir süre sonra her şey atıyorum. 10 seneden önceki veriler yavaş yavaş <gülüyor> hani eskiden kağıtta olduğu evet, gibi sararacak, solacak ve sonra kaybolacak gibi bir şey geliyor. Sildirme ya da bir de burada verinin yayılmış olmasıyla da çok ilişkili bir durum bu Art, aslında hani motivasyonun oradan çıktığını düşünüyorum Hı -hı. yani e, bir sürü kayıtlarımız her yerde var ama hani bunlar o o kayıtları elinde burun, bulunduran kurumların içerisinde ve e, kamuya açık değil ya da Hı -hı. kamuyla paylaşım haline değil ama internet her şeyi kolaylaştırıyor evet eski dilde iade itibar diye bir ...tamlama vardı. Hmm. İtibarın İtibarını iade edilmesi. İtibarın güzelmiş. Ee, yani aklıma demin o geldi sizler konuşurken. Öyle bir şey onun daha Türkçesini bulup... ...öyle bir şey de olabilir mi Türkçe'de diye düşünüyorum. Ama neyse. Neyse bu kelimeleri yani... tartışırken de tanımı güzel bir şekilde yapmış olduk. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Peki ne diyor bu yeni direktif bu hakla ilgili olarak? Ee, direktif dediğim gibi siz şahıs olarak e, işletmeciden e, ya da işte o internette hizmet veren uygulama sahibinden böyle bir hak talep edeceksiniz. Ki, sildirme hakkını kendinize ilgili ama belli şartlar koşuyor orada. Yani her şeyi sildiremezsiniz. O işte 3-4 maddelik hak, şartları var. Bunlardan bir tanesi de e, saklanma hakkının amacıyla alakası kalmış olmaması gibi. E, kısıtlar yani ne demek istiyorum bir zaman zarfında o karşınızdaki işletmeci o sizdeki o veriyi almış ve saklamış belli bir amaca hissine adam uygunluk burada çok önemli bir şey hı hı. ama artık zaman içerisinde o amaçdan sapılmış amaç diye bir şey kalmamış ortada ve kendini bir şekilde o e, ortadan kaldırmış diyelim o amaç Artık öyle bir saklama amacı gözetilmediği için olmadığı için de ben bunu kaldırılmasını talep ediyorum diyebilirsiniz. Ama burada kalkıp da işte siz işte iki sene önceki kullandığınız operatörden işte atıyorum benim verilerimi belki bu şu an tamamen aklıma gelen bir örneği söylüyorum sil dediğiniz zaman böyle bir şey karşılı böyle bir şey karşılanmayacak çünkü o adamın kendi operasyonu için ya da hukuksal yükümlülükler için o veriye ihtiyacı var hala orada bir amaç. Göz ediyor, gözetiyor veriyi ee, saklamak tabii. için O ee. zaman böyle belli şartları koşarak Sizin bu talebi yapabilme hakkınızı size veriyor Ve bunun karşılığında da Bunu işletmecinin hayata geçirmesini talep ediyor Ama tabii bütün iş burada Hem bunun hayata geçmesinde ki süreç Ciddi bir operasyon orası da Çünkü nasıl alınacak o talep Nasıl hayata geçirilecek Nasıl takip edilecek Ve şey olacak Yani o işletmeci orada neye göre karar verecek Karar merci haline mi gelecek işte Google örneği mayıs ayında çıkan son kararla birçok ülkede davalaşıyorlar da bu konuda Benim anladım. en son yakaladığım bir şeyde şimdi Google işte Avrupa Adalet Divanı karar verdi dedi ki işte Google kendi Google üzerinden böyle bir bir mahkeme kararı çıkartılmış oldu. İşte aldığı talepleri hayata geçirecek ve işte bunu değerlendirecek ve de silecek Hı -hı. gerekli görülen şartlarda. Şimdi Google burada kim? Hani Nasıl bu kararı verecek? O bir soru. İkincisi, bu konunun tartışmasında en önemli şeylerden biri de Google bir arama motoru. O verinin bulunduğu yerin yer sahibi değil. Yani asıl o veriyi içinde bulunduran uygulamanın sahibi değil. Yani atıyorum sizin bir haber sitesinde sizinle ilgili bir haber var orada. atıyorum BBC'de bir haber olmuşsunuz. Siz gidip oradaki yer sağlayıcıdan, e, o verinin sahibinden BBC'den onu kaldırmasını isterken istemeniz gerekirken belki gidip Google'dan istiyorsunuz ki Google'da bir daha o BBC ara, e, haberi aramalarda çıkmasın demiş oluyorsunuz aslında. Aradaki kapıyı kapatmış oluyorsunuz. Direkt içeriğin kendisi, içerik sağlayıcının e, kendisine gitmek yerine. Aslında Ama... tabii burada şöyle bir durum var. Hmm. E, hani arama motorları Google gibi Belki de başta kendisi kullanım adet, kullanım oranını nedeniyle söylüyorum. Sizin bir sürü adını bilmediğiniz sayfaya, siteye evet. ulaşımınızı sağlıyor. Evet. Dolayısıyla belki de hani o aradaki bağı kopardığınızda o habere ulaşabilecek kişi sayısını hani göreceli olarak sıfıra indiriyorsunuz ya da sıfıra çok yaklaştırıyorsunuz. Belki böyle bir bakış var. Evet. Ama orada bile hani... Ana kaynağı engelleyemiyoruz ama bunun şöyle bir yararı var ben hani bir taraftan hani bunun çok da kötü olmadığını düşünüyorum en azından başlangıç için. Avrupa Birliği direktifi teorik olarak sadece Avrupa'yı bağlıyor. Hı hı. Dolayısıyla eğer bir Avrupa vatandaşı ile ilgili Avrupa dışındaki bir web sitesinde bir yazı yayınlandıysa Avrupa direktifi o yazının oradan kaldırılmasına silinmesine imkan vermeyecek daha doğrusu ona bir baskı oluşturmayacak. Hı hı. Oysa o sayfanın bulunmasını engelli olabiliyorsak arama motorlarıyla bir ölçüde yardımcı olacaktır. Ama orada şöyle bir yapı var gibi hatırlıyorum. Yani tam anlamamış mıyım acaba sen söylediğinizde Avrupa Birliği vatandaşı olmanız... ...Avrupa Birliği dışında hizmet veren bütün uygulamalardan, bütün teknoloji dünyasından... ...böyle bir silinme hakkı talep etmenizi imkanını veriyor yani zaten bir Avrupa Birliği vatandaşı bir İspanyol zaten bunu yapan bir İspanyol Google gibi Amerikan menşeli bir şirketten ee, ya da işte gene Amerikan Almanya'da galiba. Ney? Davalaşıyor Google'la. Şu an evet Almanya'nın davalaşmasını şöyle yakaladım. O, ondan bahsediyorsunuz bilmiyorum. Hmm. Google bu talepleri almak için bir form hazırladı. Bir web form. Evet. Web formda da sizin o kişi olduğunuzu kendince teyit edebilmek için oraya ID kartınızın skanlenmiş bir örneğini e, yüklemenizi istiyor. E, Avrupa Birliği'ndeki veri koruması otoritesi de böyle bir şeyin Avrupa şey Almanya hukukunu pardon yanlış söyledim. Almanya'daki veri koruma otoritesi de Almanya hukukunda böyle bir şeyin olamayacağını. Öne evet. sürdü. Ee, bunun kendi iş tüzüklerine aykırı olduğunu ileri sürdüler. Ve oradan şu anda bir restleşme Hı -hı. de var. Hani ilk olarak zaten buna bir şey gelmiş oldu. Benim sizin söylediğinizdeki e, sürece bir ufak eleştirim var. O da şu. O zaman biz internetteki aracıları internetin bekçileri haline getiriyoruz gibi bir konuma düşüyoruz. Yani bunu e, internet servis sağlayıcılarla da yapıyoruz. İşte torba da gelen internet servis sağlayıcılara gelen yükümlülüklerle de yapıyoruz Erişim sağlayıcıları. Erişim bilgiyi. sağlayıcı erişim sağlayıcıları birliği de yapıyoruz. Aynen. Ben bunun doğru olduğunu savunmuyorum. Aslında evet, bu evet, hani yok. biz birçok ölçü birçok hani yok. doğru ya da çok belki hatta olduğunu da tartışabiliriz ama hani <Gülüyor> e, biraz kafayı kuma gömmek olduğunu da düşünüyorum bu tip evet. e, hani sadece arama motorundan kaldırdığımız zaman görünmesini engelliyoruz ama aslında o veri orada duruyor. Ben duruyor. o konuda Muratçım bir şey daha eklemek istiyorum. Ee, gidip de tıklayıp bakmadım ama Google e, unutulma hakkını kullanan birinin talebi üzerine Bir içeriği göstermemeye başladığında Ve sen diyelim ki onu arıyorsun ve bulamıyorsun ee, Chilling Effect diye bir e, web şeysi var Projesi ve sayfası, sitesi yani Chilling Effect caydırıcı etki galiba değil mi? Hmm. Caydırıcı etki Türkçe'de e, bu sitede genellikle internet üstündeki erişim engellemeleri işte davalar mesela bizim YouTube e, erişime hı hı. engellenmişken e, açılan davalar vesaire bu gibi şeylerin çetelesini tutuyor o site. Hı. Şimdi Google'da unutulma hakkıyla ortadan kaldırdığı içeriğin ne olduğunu... Hmm. Ne, nedir ne değildir Oraya orada ee, gösteriyormuş süper. dolayısıyla böyle alt, aşağıda e, şu, aradığınız bu içerik e, erişilemez haldedir çiling efekte gidin bakın nedenine şefkatlık politikası ile yapıyor ha, yani öyle de bir açık kapı var bulursal arası hukukla ilgili bir e, sormak istediğim konu var e, nasıl oluyor da e, Avrupa Birliği vatandaşı e, bir Kuzey Avrupa ülkesi örneğin e, ne, bir web sesine gidip e, benim buradaki e, bilgimi çıkartın deme hakkını kendisinde buluyor ve bunu yaparken de bir Avrupa Birliği direktifinden güç alıyor. Kuzey, Af, Kuzey Avrupa Amerika. dedin. Amerika demek istedim. Kuzey, Kuzey Amerika dedin. Ama işte 95 veri koruması yönergesi içerisinde zaten... E, Safe Harbors. E, Safe Harbors'ın da var. Bir de e, verilerin aktarımı esnasında, tra transferi esnasında işte onların ifadesiyle kullanırsak adequate level of protection. Bir Avrupa Birliği, üye devleti herhangi bir başka Avrupa Birliği dışındaki herhangi bir başka ülkeye veri aktarımı yapıyorsa ya da veri alışveriş yapıyorsa bu ülkeler iki ülke arasında diğer ikinci ülkede de e, yeterli seviyede korumanın olduğunu e, tasdik etmek zorunda yani o ülkede atıyorum Türkiye ile Almanya'nın bir veri alışverişi içerisinde olduğunu düşünelim ya da işte Türkiye şey Almanya ile işte Kuzey Amerika'nın e, Amerika'daki veri alışverişi yapılan noktanın da Avrupa birliğindeki veri koruması Ölçülerine, prensiplerine uyacak şekilde bir veri koruması çerçevesine sahip olması bekleniyor. Bu zaten 95 direktif içerisinde olan da bir şey. Bu Böyle bir durumda Avrupa Birliği direktifleri dünyada bağlayıcılık gerektiriyormuş gibi bir hale geliyor. Bağlayıcılık evet. sağlıyormuş. Yani Uluslararası hukuk açısından bu mümkün mü? Çünkü... Onu yani uluslararası hukuk açısından aslında hukuku demin yani daha önceki programda konuştuğumuz gibi hukukun yerelliğiyle çelişen bir i̇şte, durum oluyor burada. de zaten kafamı karıştıran o, hani O da zaten internet oldu. hukukunda en çok kafayı karıştıran şeylerden Tabii. bir tanesi. Çünkü e, internete biz işte bir sınırsız, merkezsiz bir ağ olarak değerlendiriyoruz. Bu durumda bu bahsettiğiniz o yerellik çakışması da şeyi getiriyor. İnternetin kendi içinde küçük parçalara bölünmesi sürecini doğuruyor. Bugün karşılaştığımız noktada giden noktada o zaten. işte evet. Çin kendi internetini kullanacak. İran kendi, Türkiye kendi interneti gibi interneti kendi küçük parçalarına bölme. Onların içerisinde küçük alanlar bölgeler yaratma. Çünkü bu aslında hukuksal bir görüşle hukukun yerelliği görüşüyle internet bilgi teknolojileri dünyasına bakmak oluyor bu anlamda. Ama da. Merve çok güzel bir şeyin altını çizdin de e, sadece o CEO değil bence yani aslında önemli ölçüde siyasi bir boyutu da var bunun. E, tabii ki, tabii doğru. Yani, yani sansür o... uygulayan ülkeleri düşünürsek evet. antidemokratik... E, ...despotik toplumları düşünürsek... ...Çin bunun ilkidir. Hı hı. Çin kendi internetini yaptı. Yani Yahoo... E, ...Avrupa'da... ...Nazi e, müzayedesiyle ilgili... ...içeriği çıkarmayacağım diye... ...mahkemelerde direndi durdu Fransa'ya Fransa ya karşı. Yani. Sonra Fransa takır takır çıkarttı. çıkarttı. E, Çin'de zaten... ...Çin'e özel böyle... ...bir internet yaratımında da... ...yani reklam alayım diye... Parayı, para sıcak bir kavram tabii rengi yok paranın gitti yaptı orada şimdi orada Çin'in kendi şeyi var benim bildiğim. Ama mesela Pirate Bay Pirate Bay'de orada bakarsanız hani bir demokratik antidemokratik sürecinin dışında tamamen içerik sektörünün diyeyim büyük baskısıyla Avrupa Birliği gibi gayet demokrat yapıları da pek çok sansür uygulamasına iten bir süreç yani Pirate Bay davaları ve Pirate Bay'in o kedi fare oyunu diyeyim. Çünkü sürekli Pirate Bay domain değiştiriyor ve kendisini kabul eden alakasız garip garip ülkelerde artık adını ilk defa duyduğum adalarda falan domain alıyor. Ne zaman işte İsveç mahkemesi o domaini o ülkede fark ediyor sonra onu da engelliyor. Ondan sonra Pirate Bay tekrar gidiyor başka bir ülke buluyor kendine gibi bir kedi fare oyunu Orada da mesela dediğiniz gibi otoriter rejimlerin böyle bir baskısı olabiliyor ama dediğiniz gibi para sıcak büyük para sermayeyi elinecek bulunduran büyük aktörler de... ...işte içerik sektörü gibi... ...endüstrisi gibi... ...bunların da hukuk o anlamda... ...baskı altına aldığı... ...ve demokrat toplumlarda da... ...aynı sansür sürecini başlattığını görüyoruz. E şimdi buradan... ...hemen başka bir kavram geldi... ...aklıma değinmeden geçemeyeceğim... ...A tarafsızlığı meselesi. Net, ne demek? Net neutrality. E, şu anda Amerika'da bile... E, A tarafsızlığı konusunda e, demokratik örgütler, kitle örgütleri, sivil toplum kuruluşları kampanyalar yürütüyorlar. Yani internette sınıf farkı Hı -hı. düşün. Hı -hı. E, mesela bunu e, Harvard hukukçuları şey der, e, layer, tabaka tabaka açıklıyorlar. İnternetin mimarisi, mimari kavramla açıklıyorlar. Ve çok hoş bir örnek e, hatırlıyorum. Ee, karayoluyla, e, kamuya açık karayoluyla ve toplu ulaşım araçlarıyla halkın ya da işte tırnak içinde avamca bakalım <gülüyor> e, ulaşabileceği yerler sınırlı. Mesela Kaliforniya'da e, bir sahil e, şeridine gitmek istese bir yere kadar gidebiliyor. Toplu ulaşım aracı. Ondan sonra ancak özel aracın varsa sahile ulaşabiliyorsun. İnterneti de tıpkı böyle düzenliyorlar diye açıklıyorlardı. Ee, i̇şte paran varsa özel abonelikler satın alabiliyorsan ona göre hızlı bağlantın olacak. En basit örneği veriyorum. Evet. Apolitik bir örnek. Paran yoksa o zaman nasıl hani bedava program kullananlara belli özelliklerini vermez... Premium paralı alırsan şey yapar. Ya da reklam yapıp seni oyalar. Ve i̇şte onun gibi. <gülüyor> Öyle düşün yani internet erişimi olayı başlı başına erişim ve internetin hızı müdahaleler veya ilerleyebilmen girdiğin şeyde bağlantı hattında. Yani şimdi düşünüyorum. Bunların olmamasına bağlı. Yani Facebook gibi bir güç olmuşum. Elimde böyle bir şey var şu anda. Gidip altyapı sağlayıcılarda gizli anlaşmalar yapıp yani altyapı sağlayıcı işte fiber optik teknolojiyi yürüten yani altyapıyı, transmisyonu yürüten sağlayıcılarda anlaşmalar yapıp işte Facebook trafiğinin öne çekilmesini işte A üzerindeki çeşitli küçük ufak oynamalarla sağlayabilirim bu durumda. Tabii. Tabii, yani tabii. bir işletmeci işte ne işletmeci derken de internet servis sağlayıcı atıyorum dünyanın herhangi bir yeri de bir internet servis sağlayıcı isterse kendi üzerinden geçen Facebook trafiğini daha hızlı daha etkin. ...daha aktif bir hale getirip... işte ...diğerlerini ikinci plana atabilir. Ee, Zaten trafik yönetimi yapılıyor. Hı -hı. Bugün... ...İngilizce kısaltması... ...CDN, CDN, Content Delivery Network... ...denen bir Hı. yapı var. Bu... ...internette ki... E, tüketiciler için değil tüketici derken internete ziyaret edip başka bakanlar için değil senin bir tane küçük web e, siten var diyelim avni ve onda kendi bilgilerini paylaşıyorsun Hı -hı. E, fakat istiyorsun ki bu bilgiler dünyanın herhangi bir e, yerindeki ziyaretçiye çok hızlı ulaşsın Hı -hı. E, eğer senin az paran varsa işte kendi web sitene işte e, Amerika'daki kişi de e, İrlanda'da da Türkiye'de de hepsi gelip senin Türkiye'deki sayfana erişiyor. Hı. Ama bir CDN'e üye olup ekstra para verirsen O CDN'in CDNlerinde de büyüklüklerine göre ve fiyatlarına göre farklı dağılımları var ee, Her ülkede sunucuları var Ve senin içeriğini bir anda hangi ülkeden ziyaret edilirsen O ülkenin içinden vermeye başlıyor Hı. Hız kazandırmış oluyor. Hız kazanmaya evet, başlıyorsun hızın. Şimdi düşündüm bunu teknik olarak inceleyeceğim Sadece bir beyin cimnastiği olarak yüksek sesle söylüyorum Acaba aynı zamanda e, ülke içi filtrelere takılmayı da engelleyecek mi? Ülkenin dışarıya olan filtrelerine takılmaya da engelli oluyor olabilir mi bu CDN'ler? Ya da ülkeye Niye? özel filtre tanımlatmayan da sebep olmasın da. Evet ya Tam da ülkeye tersinde. özel. İki türlü <gülüyor> de bunu bir incelemek Çünkü, istiyorum şimdi. Evet. Şimdi aklıma şey geldi. Ee, VPN kullanımı. Evet. Bununla mecbur kalmamız. İşte yani... VPN kullanımına e, bilgisi, parası, e, becerisi yeten, işte yasaklamalardan hani bir şey yapmadan, yani hani engellenmeden yarışıyor her şeyi. Engellenmiş erişime içeriye erişimde bile e, antidemokratik bir şey var yani. E, işte mesela Pirate Bay örneği de öyle ya. Yani Avrupa'da da insanlar bir şekilde ya VP yani ya DNS değişiklikleriyle farklı yöntemlerle zaten hala erişmeye devam ediyorlar. Ee, onunla ilgili iptal edilmiş mahkeme kararı bile vardı Hollanda'da. Ya bu zaten işlemiyor. Biz erişimi engelledik ama bu işlemiyor. Ee, Lahey'den çıktı galiba. Ee, çünkü zaten alternatif hem alternatif torrent e, pek çok torrent uygulaması var. İnsanlar alternatife kayıyorlar. Hem de zaten böyle alternatif metotlarla gene erişim sağlanıyor deyip bu erişim engelleme kararını iptal eden karar dahi çıkmıştı bu anlamda. İşte orada internetin merkezi olmayan yapısı, o merkezsiz ağ yapısı insanların eline biraz koz vermiş oluyor. Ama ben gene de bütün bunların e, o en naif haliyle iletişime, aktarıma, verinin aktarımına müdahaleyle sağlandığını yani öyle olduğu için... Gene sonunda ağa zarar verdiğini düşünüyorum. Tabii. Ya da o iletişimi tabii, bir şekilde tabii. iletişimin e, hızını düşürdüğünü, ekstra yük getirdiğini, ekstra maliyet getirdiğini. Çünkü bunların hepsi... Hı hı. ...özel kurallarla tanıtılıyor. Ama o ideal dünyayı kaybedil zaten çok, çok oldu. oldu. Sadece Türkiye <gülüyor> ya da Çin gibi örneklerden Değil. bahsetmiyorum. Tüm dünyayı için TCP aslında. TCP IP IP'nin aslında kontrol edilmesi çok... ...yani Amerika'da da işte FCC ile Hı -hı. çok önceki yıllardan başlamış bir süreç dediğiniz yani, doğru yani. yani. Bu yeni versiyon IP, IP versiyon 6'ya geçtiğimizde de... ...aslında hani bu engellerden kalkmayacak. Tam tersine daha rahat engelleme yapmak için çok güzel altyapılara kavuşuyor olacağız. Doğru. Hı -hı. Ama bir gün oturup bu A tarafsızlığı konusuna açık radyoda değinelim bence. Değinelim, değinelim. Tar i̇yice. Evet unutulma Hı -hı. hakkından girdik bugün ama. <gülüyor> ha, ha. <gülüyor> <Nerede>? Unutmadan bunu <gülüyor> gündeme alalım <gülüyor> evet. biz. Çok güncel bir şey. Sevan Çizmeci'ye bakıyorum. Ne kadar süremiz kaldı? Yaklaşık bir dakika. Son ]miş. bir dakika. Peki söylemek istediğim bir şey var mı yarım dakikada? E, unutulma hakkına dönersek oradan toplayayım. Hı hı. Güzel bir şeyde e, rastladım onu paylaşayım. Mesela burada artık insanlar bu son kararda Google'ın son kararıyla e, neyin arama motoru olduğunu da tartışır hale geldiler. Mesela şey örneğini duydum Twitter'da bir arama motoru o zaman. Twitter'da Tabii. da bir sürü şey arayabiliyorum ve insanların geçmişlerine dair de bir şeylerle karşılaşabilirim. Yani bu e, hem aracılara bir bekçilik rolü tanımlarken hem de bir diğer taraftan da arama motorunun ne olduğu kimin arama motoru olduğu tanımını da sorgulamamıza sebep olan bir karar diye düşünüyorum yani tartışma o boyutuyla da ilerleyecek gibi duruyor tabi bütün bunlara da Avrupa Birliği sebep oldu bence o düşünsün <gülüyor> onlar düşünüyor web formda yazıyorsunuz hangi ülkeden olduğunu evet, sadece bir de Türkiye bile. yok Mesela ben Türkiye'den ben, benim şu e, bilgim unutulsun diyemiyorum Google'a. E, Çünkü de, Avrupa Birliği. Sadece orada Avrupa Pardon. Birliği ülkeleri var aynen. Ama girecekmişiz. <gülüyor> Öyle diyorlar. Onu az, da, az da ayrı bir programda mı tartıştık? <gülüyor> Merve Gözü Küçük'le yaptığımız bu haftaki programımızın sonuna geldik. Çok teşekkürler. Yine ben bekliyoruz. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz de çok teşekkür ediyoruz sevgili Merve'ye. Çok güzel bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın Açık Radyo Hoşça dinleyenleri. Hoşçakalın.